15. Bölüm Bahira hiç beklemediği anda gelen üç meslektaşını salmasına buyur etti. Her biriyle merhabalaştı. Yemek çıkardı yolcular karınlarını doyururken Züreyir seninle gizlice bir konuyu görüşmek üzere geldik ya Bahira dedi. Görüşelim. En iyisi çıkıp kimsenin bizi dinlemeyeceği bir yer bulmak. Bahira ve üç kafadar Salma'dan çıktılar. İlerideki ağacın gölgesinde oturdular. Bahira burada konuşacaklarımızı sadece şu ağaçlar duyar. Onlar da sır saklamasını bilir dedi. Söze Züreyir başladı. Birkaç gün önce Hicaz taraflarından bir kervan geldi... ...diyerek olanları anlattı ve sözlerine şöyle devam etti. ''Şimdi senin görüşünü görmek istiyoruz ya Bahira.'' ''Söyle bize, bu kervanı ve çocuğu görebildin mi?'' ''Gördüm ve konuştum.'' ''Peki anlat bize.'' Bahira bulundukları yeri işaret etti. ''İşte tam buraya kondular. Ta uzaktan üzerlerinde bulut gibi bir şeyin hareket ettiğini görünce... Kervanla ilgilendim. Bahira olanları tahsilatıyla anlattıktan sonra kendisini hararetle dinleyenlere sordu. Demek o kervan bu sıradan ayrıldı öyle mi? Evet bizden önce buradan geçmiş olmalı. Bahira elini dizine vurdu. Kaçırdık. Büyük fırsatı kaçırdık dedi. Tamam. İşte biz o fırsatı kaçırmamak için koşmaktayız. Anlayamadım. Onu öldüreceğiz. Bahira titredi. Yapamazsınız bunu. Hem de yapmamalısınız. Neden? Çünkü bu çocuk gerçekten oysa ki bana göre yüzde yüz odur, buna güç yetiremezsiniz. Çünkü Yüce Allah onu yardımsız bırakmaz. Sizin keyfinize terk etmez. Sizi harcar ama onu harcamaz. Bütün alem birleşse onun peygamber olmasının ve kendine verilecek vazife yürütmenin önüne geçemez. Eğer bu çocuk... O büyük peygamber değilse o zaman sadece bir masumun kanına girmiş olursunuz. Bana kalırsa sizin bu davayı burada bırakmanız daha uygun olacaktır. Yurdunuza dönün. Bahira gerçeğe uygun olanı konuşmuştu. Kitapların verdiği bilgi ezeli takdirden bahsediyordu. Bu takdirin önüne geçmek, engel olmak hiç kimsenin işi değildi. Engel olmaya kalkan ezilir fakat... ''Allah'ın takdiri yürür. Allah'ın iradesi daima üstün, daima galip gelirdi.'' Züreyri itiraf etti. ''İşin bu tarafını biz düşünememiştik ey Bahire. Bizi aydınlattın.'' Daha sonra vedalaştılar ve bu sıraya döndüler. Ebu Talib'in ve Kervan halkının bu olaylardan haberleri olmadı. Ebu Talip yeğeninin putlara karşı alakasız olduğunu biliyordu. Ama rahip Bahira'nın yanında söylediği gibi onlara karşı hudusuz bir nefret duyduğunu bilmiyordu. Yolculuk dönüşü, hatıralarını anlatırken Bahira hadisesini de tafsilatıyla haber verdi. ''Gerçekten de onu putların yanına hiç götüremedik.'' dediler. Her yıl buvani potunun yanında toplanılır, o güne mahsus olmak üzere merasimler yapılır, tıraş olunur, itikafa girilir, kurbanlar kesilirdi. Gece basıncaya kadar bu merasimler devam ederdi. Amcaları ve halaları bu yıl 12 yaşını doldurmuş olan yeğenlerini de beraberce götürmeyi akıllarına koymuşlardı. Ebu Talip, Muhammed bu sene artık sen de buvaniye gideceksin dedi. Ama aldığı cevap pek hoş değildi. Gitmek istemiyordu. Başta bu Talip olmak üzere... Amcaları ve halaları... Muhammed gibi usal bir çocuğun... Birdenbire gitmeyeceğim diye karşı durması... Ve ısrar etmesi karşısında şaşırmışlardı. Sakın oğlum... İlahlar gazava verir Sonucu hiç de iyi olmaz. Sonra başına felaket yağdırırlar. Bu sözlerin verdiği bir fayda yoktu. En sonunda yalvara yalvara yola çıkardılar. Şu kadarcık çocuğun ilahlara karşı anlaşılmaz bir kin ve nefretle dolu olmasını hiçbir yönden açıklayamıyorlardı. Putun yanına vardılar. Her gelen ilerliyor, önünde eğiliyor, dua ediyor, isteklerini arz ediyorlardı. Ebu Talip de gitti. O da diğerlerinin yaptığını yaptı. Sonra amcaları... Halaları aynı şeyleri tekrarladılar. Nihayet bir taş parçasıydı. Ebu Talip gibi aklı başında, sözü sohbeti yerinde, bakar ve şahsiyet sahibi bir amcanın bir taşa, cansız bir varlığa karşı takındığı bu tavır gülünçtü. Oturup ağlamaya değerdi. Koca oğullarının reisi Ebu Talip. Başkalarına akıl veren, iyiliği tavsiye eden, aklına ve tedbirine güvenilen, Sözü tutulan Ebu Talip. Evet, o Ebu Talip, bu taş parçasının karşısında nasıl eylebilir, nasıl olur da taşlara bir ilah nazarıyla bakabilirdi? Diğer amcaları da sevilen, sayılan insanlardı. Nur Muhammed, başta Ebu Talip olmak üzere, amcalarını, halalarını seviyor, sayıyordu. Ama onların bu manasız hareketlerine, haysiyetlerini sıfıra düşüren bu davranışlarına bir mana veremiyordu. Haydi Muhammed, sen de diz çök yüce buvanenin önünde. Bu söz, sen de artık bizim gibi ol, taşların, tahtaların kul olduğunu kabul et demekti. Hayır, bunu asla yapamazdı. Yapmak istese bile onu yarının büyük peygamberi olarak yetiştiren Allah, buna izin vermez, müsaade etmezdi. İlk teklifi hiç duymamış gibi duran Muhammed'e ikinci teklif yapıldı. Haydi Muhammed artık bekleme. verecek olan bir tehlikeyi önlemek üzere bu vaneye yalvarılıyor, çocuk olduğu, yetim olduğu gerekçesiyle kusuruna bakmaması, bağışlaması niyaz ediliyordu. Bu arada nur yüzlüde bir sararma olduğu görüldü. Dizleri titremeye başladı. Heybetli bir varlık kendine yaklaşıyormuşçasına korku izleri vardı yüzünde. Halası derhal sarıldı, kucağına yatırdı. Hafif bir baygınlık çöktü. İlah buvanenin gazap ettiği diyordu Şu yaşta bir çocuğun buvane gibi meşhur bir puta karşı durması aklını almayacağı bir cesaret meselesiydi. Dışarı çıkmak istiyorum. Kalabalığın arasından alındı. Nispeten tenha bir yere getirildi. Ne oldu yavrum? Karşıma beyaz elbiseli, uzun boylu bir adam çıktı. "Ey Muhammed, sakın o puta el sürme." dedi, korktum. Bunun üzerine yine de putlardan geli verecek bir belaya hatırda tutarak oradan uzaklaştırdılar. Eve getirilen nur yüzlüde Hala orada görülen halin tesiri fark ediliyordu. O evde bırakıldı. Tekrar gidildi. Yarım kalan vazifeler bitirilecekti. Akşam döndükleri zaman yanlarında kurban eti de vardı. ''Bak Muhammed sana kurban eti getirdik.'' Hiç memnun olmadığı görülüyordu. ''Ben ondan yemem. Bir tek lokma alamam. İkinci bir hal olmasın.'' diyerek bu defa ısrar etmediler. Bundan sonra bir daha putlara gitme teklifi yapılmadı. Saat adı verilen put, Alalada bir kaya parçasından ibaretti. Fakat Kinans kabilesi ona büyük rağbet gösteriyordu. Getirilen kurbanlar orada kesiliyor, kanları bu kayanın üzerine akıtılıyordu. Halk bereket umuduyla gelir, ellerini bu kayaya sürer, hayvanlarını da hastalıklardan uzak tutmak için oraya getirirdi. Bir gün önüne kattığı develeriyle gelen bir adam, orada bir müddet kalarak dua etmek, bereket dilemek istedi. Ancak yüzlerce hayvanın kanlarıyla iğrenç bir hale gelen bu put kayaya gören develer ürktüler ve sağa sola dağıldılar. Adam onları durdurmak için boşuna uğraştı. Yularından yakaladığı develer durmadılar. Onu da kumlara sürüklediler. Kan ter içinde, güç bela ayağa kalktığı zaman, yanında bir tek deve bile kalmış değildi. Yakaladığı bir taşı bütün hıncıyla, saat putuna fırlatırken, ''Allah belanı versin, develerimi kaçırdın.'' diye haykırdı. Ve daha sonra develerin peşine düştü. Güç bela hepsini topladı. Oradan, bir daha gelmemek üzere ayrılırken şu beyitleri söylüyordu. Biz sade geldik ki işlerimizi düzene koysun, bereket getirsin. Halbuki o bizim düzenimizi bozdu, dağıttı. Artık biz Sad'ın kulları, köleleri değiliz. Zaten o diğer kayalar gibi bir kaya değil midir? Ne yolunu şaşırmışa ses verir, ne de yol gösterir. Bu arada babası bir baskın sonucu öldürülen İmreu'l Kays isimli şair intikam almak istiyordu. Bir de putların fikrini almak istedi. Kubel putunun yanında fal oku çekildi. 3 defa üst üste yapma yazılı olan ok çıkınca okuk puta fırlattı ve rezil diye haykırdı. Öldürülen senin baban olsaydı hiç böyle demezdin. Daha sonra sinirli adımlarla ayrılıp gitti. Ebu Talip geliri az bir insandı. Bu sene 12'sini tamamlayan Nur Muhammed onun bu durumunu biliyor, ona yardımcı olmak istiyordu. Ayrıca boş durmaktan hoşlanmıyordu. Bir gün amcasına koyunları bizzat kendisinin gütmek istediğini söyledi. Amcasının bu evde senden iş bekleyen yok demesine rağmen rica etti. Sonunda bu isteği kabul edildi. Ebu Talib'in koyunlarına komşularından da koyunlarını katanlar oldu. Böylece ona bir iş bulunmuş, o da içlerinde yaşadığı ailenin gelirine az çok bir şeyler katabilmenin mutluluğunu duymaya başlamıştı. Koyun başına bir krat ücret alıyordu. Mekke eşrafı için koyun gütmek hiç de hor görülen bir meslek değildi. Alnının terini döke döke bir ücret almaksa ayıp sayılamazdı. Bu arada kebas adı verilen bir yemişten Olgunlarını seçerek yediğini, uzun zaman tatlı bir hatıra olarak içinde sakladığını biliyoruz. 45 yıl kadar sonra oralardan geçerken arkadaşlarına, kebasın siyahlarının daha olgun ve tatlı olduğunu, koyun güttüğü günlerin bir hatırası olarak anlattı. Mekke'de bazı geceler eğlence tertip edilirdi. Bu gibi toplantılara, Semer yahut müsamere denilirdi. Bu eğlencelerin görülmeye değer olduğu Nur Muhammed'in de kulağına ulaşmıştı. Bir gece çoban arkadaşına kendi sürüsüne de bakmasını rica etti. Gidip o eğlencelere katılmak, seyretmek istedi. Arkadaşı kabul edince yola çıktı ve Mekke'ye geldi. Evlerden birinde şenlik yapıldığını gördü. Birçok insan toplanmıştı. Gelenler girip seyrediyorlardı. Sorduğunda düğün yapıldığını söylediler. O da girdi, rahatça seyredebileceği bir ağaç altı buldu, oturdu. Daha oturur oturmaz gözlerine hücum eden bir rehavet onu derin bir uykunun kanatları altına alıverdi. Şenlik geç vakitlere kadar devam etti. Gelenler oradan ayrıldıkları sırada ağaç altında uyuyup kalmış olan bir genç gördüler, dokunmadılar. Sabahleyin yüzüne vuran güneş ışıkları onu uyandırdı. Etrafına bakındı. Kimseyi göremedi. Kalktı ve koyunlarının başına gitti. Arkadaşı sorduğu zaman o geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını, uyuyup kaldığını anlattı. Aradan biraz zaman geçti. Tekrar rica etti arkadaşına. Yine indi Mekke'ye. Önüne çıkan bir eğlence yerine girdi. Ancak o kendi haline bırakılmayacaktı. Yüce takdir yine galip çıkmış, yine eğlenceyle ilgilenmeden sabaha kadar sürecek olan tatlı bir uyku sarmıştı gözlerini. Bu onun eğlenceye katılma isteğinin sonu oldu. Bir daha gitmeyi hiç arzu etmedi. Fil hadisesinin üzerinden 14 uzun yıl geçti. Beni Masun kabilesinin tanınmış ailelerinden birinin evinde doğum sanjular içinde kıvranan bir kadın. Etrafında yardım için gelmiş kadınlar var. Ayı günü tamam olan Hantem'e, Masun kabilesinin ileri gelen bir şahsiyet olan Haşimin kızı ve yine hatırı sayılır bir aileden olan Hattabın karısıydı. Hattab doğum günleri yaklaşırken Hanteme'ye ''Mutlaka erkek olmalı, anlıyor musun?'' diye tekrar tekrar tembih etti. Bir kız babası olmaya gönlünü asla razı edemiyordu. Bunu düşündükçe, alnına hücum eden terleri elinin tersiyle siliyor, birbirinden intikam alırcasına sürtünen dişler arasından keskin bir mırıltı halinde. Hattap gibi bir kişinin mutlaka erkek evlat olmalıdır. Sözleri çıkıyor, sonra yumruklar, Sıkı bir dövüş için hazırlanıyormuşçasına sıkılıyor, sıkılıyordu. Hattab gibi sert, çevik, cesur ve bütün bunların ötesinde acımasız olarak tanınmış bir kişi, halk arasında kız babası olarak tanınmamalıydı. Ancak o zaman göğsünü gere gere, alnı açık olarak gezebilirdi. Doğum günleri yaklaştıkça, Hattab'ın içini kemiren korku, onu daha da hırçınlaştırmış... Normal halinde bile astığı astık, kestiği kestik bir adam olan Hattab, düştüğü yeri alevlendiren bir ateş olmuştu. Eve girişi gönülleri titretiyor, kimse de huzur bırakmıyordu. Bir sabah Antem'e doğum sancılarının başladığını söylediği zaman, ''Sakın bana kız doğurduğunu söylemeyesin.'' ''Sonrasını sen de bilirsin.'' diyerek evi terk etti. Gözlerinden fışkıran alevler, ''Sonrasını sen bilirsin.'' sözünün pek tatsız neticelere kadar uzandığını anlatıyordu. Gelen kadınlar, hantemenin gözlerinin içinde yuvalanan mahzunluk hislerinin izlerini seziyor, onu teselli için, Bin dereden su getiriyorlardı Kadın korkudan adeta Doğum sancısını unutmuş gibiydi Yaşlı Tecrübeli bir kadın Kızım üzülme dedi Tarlaya ne ekelirse o biter Hatta bunu bilmeyecek derecede Cahil değildir Ben bunu hatabın yüzüne karşı söylemekten de çekinmem Bununla beraber Korkular üst üste katlandı Endişeler birbir bir ardına sıralandı Izdırapları yine Izdıraplar takip etti ve nihayet duvarlar bir çığlıkla sarsıldı. Aynı anda ''Müjde! Hattab'a müjde ulaştırın! Oğlu oldu!'' diyen bir haykırış duyuldu. Hatta Kabe hareminde arkadaşlarıyla otururken uzaktan ''Ya Büşra! Ya Büşra!'' diye haykıran bir müjdecinin koşup geldiğini görünce içi ferahladı. Kendine olmalıydı bu müjde ve mutlaka oğlu olmuştu. Çünkü hiç kimse, evet Mekke hudutları içerisinde hiç kimse... Hattab'ın karşısına çıkıp ''Müjde bir kızın oldu.'' deme cesaretini kendinde bulamazdı. Koşan çocuk Hattab'ın önünde durdu. ''Müjde isterim bir oğlun oldu.'' dedi. Hattab günlerdir ciğerleri doluncaya kadar nefes alamamıştı. Gözlerinde yanan alevler, sevinç dolu pırıltılar halini aldı yüzüne çoktandır hasret kalan gülümseme geldi. Çocuğun başını okşarken, ''Sürüye gir. Canın hangi koyun isterse onu al. Bir çift koyun.'' dedi. Çocuğun yüzü güldü. Sevinçle ayrıldı oradan. Hatta o güne kadar sesinin merhamet ve sevgiyle karışık şeklini duymuş bir kişi değildi. O güne kadar onun sesine sertlik, titizlik, arkadaş olmuş bu ses daima karşısındakine ''Ben Hattab'ın sesiyim, şakaya gelmem.'' dercesine ulaşmıştı. Çok mutluydu Hattab. Ömründe kaç gün bu derece sevindiğini düşünmek istedi. Ancak tebrik edenlerin sesleri ona izin vermedi. Daha doğrusu Hattab arkadaşlarıyla birlikte oturmakta olduğunu o zaman fark etti. ''Ne koyacaksın oğlunun adını ey Hattab?'' Hattab düşünmeden cevap verdi. ''Ömer, oğlumun adı Ömer olacak.'' Bir başka arkadaşı takıldı. Sıska bir şey olmayaydı bari. Hattab'ın bakışları onun sözlerin yarıda kesti. Bu bakışlarda kesin olarak inanılan bir hakikatten bahseden metanet vardı. Hattab'ın oğlu sıska olamaz demek istiyordu. Akşam evi vardığında kucağına verilen çocuğa bakarken çocuğun... Umula'nın da ötesinde bir yiğit olacağını görür gibiydi. Çocuk değil, adeta bir aslan yavrusuydu. Ömer, bu oğlumun adı Ömer olacak, dedi ve karısına döndü. Geçmiş olsun Hantem'e, istediğimden daha güzel bir oğlan doğurdun. Bundan sonrasını kız bile doğursan sesim çıkmayacaktır, dedi. Hatta neşeliydi. O kadar ki komşu kadının, ''Oğlum bir insan ektiğini biçer, nedir karına çektirdiğin?'' Bir kadın karnındaki çocuk kızsa nasıl erkek yapabilir? şeklinde hafif yolu bastığı azar karşısında akısın teyzeciğim diyebilmişti. Kundan da bir şeylerden habersiz yatan yavru yarının Ömer bin Hattab olacak. Sadece Mekke halkı değil, bütün Arabistan, bütün dünya, hatta kıyamete kadar gelecek bütün insanlık alemi onu İslam'ın büyük halifesi, eşsiz adalet mümesili. Ömer bin Hattab olarak tanıyacak, selam duracaktı. Aydın doğru isimli programımızın 15. bölümünü dinlediniz.